Ömer Madra ve Özdeş Özbay Herkese Merhabalar eğitim için programı başladı Ben deniz Ömer Madra ben yücan soumuz Ben Özdeş Özbay ve destekçimiz Bulda Savaşır Uğurda'ya çok teşekkür ederek başlayalım. Dün de birazcık sözünü etme fırsatı bulduğumuz önemli bir şey var Alada. Sökülmesi ve tehlikeli maddeler çok çeşitli efsafta nitelikte çeşitli tehlikeli maddeler içeren çevre ve insan sağlığı açısından bir Brezilya ait hurdanın savaş gemisinin N A E Sao Paulo Savaş Uçak Gemisi'nin hala da gemi söküm tesislerine getirildiği ve buna izin çıktığı bir vardı. Bu çok ciddi bir tartışma yarattı. Yani son bir buçuk yıldan beri tartışılıyor. Bülent Şık, bu konuda Biyanet'te önemli bir yazı kaleme aldı. Yani asbest e, ya da onların değişiyle yabancıların, e, asbestos başta olmak üzere çok çeşitli efsafta tehlikeli madde içeren bu e, hurda e, gemi e, çok e, önemli te tehlikeler yaratıyor. Yani dünyanın, Bülent Şık'ın e, bir yaptığı derleme var, dünyanın gemi filosunun. Yaklaşık 90 bin gemiden ve bir herhangi bir geminin ortalama ömründe 20-25 yıl olduğu gibi çok çarpıcı bir bilgi var. Şaşırtıcı yani 20-25 yıl içinde burdaya çıkarılıyor gemiler. Yenileri yapılıyor demek ki. Ve büyük gemilerin ortalama sayısı da her yıl 500 ila 700 civarındaymış. Yani bunlar... Pek çok şeyler, çeşitli büyüklüklerdeki gemiler dikkate alınınca 3000'e kadar çıkabiliyormuş. Ve dünyada gemi söküm işlemlerinin %90'ı 5 ülkede yapılıyormuş. Bangladeş, Çin, Hindistan, Pakistan ve evet bildiğiniz Türkiye. Yani 5 ülkede açık artırmayla Türkiye'de gemi söküm tersanesi SÖK denizcilik şirket tarafından. 1,85 milyon Amerikan doları karşılığında satın alındığı da belirtilmiş yani. Bu geçen haziranda zaten Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmuşlar. Pazartesi, ya yani şey dün Ali Bey bulamadığını söylemişti. Hangi şirket tarafından alındığını. Bülent Çık'ın yazısında o var. Söker evet, Sövk de. Değil mi? Evet. E, Türkiye'deki gemis söküm tersanesi almış. Ama çok önemli birçok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın daha geçen tam bir yıl önce hatta bir yıldan biraz daha fazla zaman önce şey verilmiş. Yani çeşitli ülkelere dair ülkelere ait sivil toplum kuruluşları uyarıda, çağrıda bulunmuşlar ve diyorlar ki toksik ve tehlikeli atık. Bu Sao Paulo gemisi Yaklaşık 900 ton asbest ve asbest içeren malzeme yüzlerce ton e, be, be, PCB diye kısaltılan poliklorlu bifenil ve büyük miktarlarda da toksik ağır metal e, içinde e, bulunduruyormuş. Bu, yani Bazı sözleşmesine, uluslararası sözleşmeye de aykırı olduğu söyleniyor. Yani asbest dışında poliaromatik hidrokarbonlar pahlar ikinci olarak üçüncüsü poliklorlu bifeniller işte dün de sözünü ettiğimiz biraz önce sözünü ettiğimiz PCB'ler ayrıca dioksinler dördüncü olarak ve furanlar ayrıca da altıncı kategori olarak ağır metaller yani cıva kurşun kadmiyum arsenik krom nikel manganez çinko, demir vesaire yani ayrıca da bunlara da ilaveten organik kalay bileşikleri ve izosiyanatlar gibi çok çeşitli tehlikeli toksik karakterde tonlarca kimyasal madde bulunuyor ve bunlar hem karsinojen yani kansere yol açan hem mutajen denen yani genlerde mutasyona değişime yol açan hem teratojen yani anne karnındaki fetüse zarar veren etkilerinin yanı sıra çok düşük dozlarda bile üreme sistemini hormon sistemini ve nöral gelişim üzerine sistemini yani sinir sisteminin üzerinde bozucu etkileri varmış. Ve çevrede de tabii kalıcı etkiler var. Yani kalıcı kimyasal kirlilikteki kirlilik de zaten en önemli gıda güvenliği sorunlarından biridir. Mesela çevre sağlığı diyor Bülent şık yazdığı yazısında gıda mühendisi ee, ve işçi sağlığı, salsallığı sorunları filan binlerce ton. bunun mantıki bir izahı yok diyor. Yani ülke topraklarının sularının ve havasının kirletilmesinin bu sokulmasıyla yani bu toksik kirlilik ve yol açacağı sorunlar anormal değil normal bir durumdur diyor ama bakan dün çevre ve şehircilik ...ve iklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. E, söylendiği kadar değil ve bütün sözleşmelere uygun diye. Yani 90... E, ...ne kadar demişti bakan? 90, 90 ton. Do 90 bin ton değil, 90 ton. Değil. 9 ton, pardon. 9 ton, 9 ton demişti. Evet. Hmm. 900 evet. ton değil, 9 ton asbest var. 9 şey. ton değil, 9 do ton demişti. Evet yani son derece e, ciddi bir şey ve Ahmet e, şey, e, Bülent Çirikta yazısını şöyle bitiriyor. Yani öncelikle çok ciddi bilgiye erişimi güvence altına alan kapsamlı bir kamusal tartışma yürütülmesi esastır yani hem doğal hayatı hem de kamu hayatını ciddi şekilde olumsuz etkileme potansiyeli vardır. Bu olmazsa aksi durumda da yapılan şeyi ya da yürütülen işi siyasal iktidarın göz yummasıyla gerçekleşen bir normal olağan kirletme faaliyeti olarak görmek daha akıllıca olur. Bu tip faaliyetlere de derhal son vermek gerekiyor deyip, Yeşil Gazete'de de Ahmet Soysal'ın yazısında yer alan sözleriyle bitiriyor. Ali Ağa'daki gemi söküm tesislerini bir daha açılmamak üzere kapatmamızın zamanı geldi ve geçiyor diyor. Ama öyle değil galiba değil mi? Tam tersine bakmanın aklama durumunda olduğunu söyleyebiliriz galiba. Ben de minik bir, bir, bir, bir bilgi vereyim. Dün gazete duvarda yer almıştı. Bu 900 ton değil, 9 ton asbest var açıklaması üzerine e, Evrensel Gazetesi, pardon İsmail Gökhan Bayram bir haber yapmış. Eskiden e, yani hemen, hemen hemen aynı yıllarda, aynı şirket tarafından, aynı büyüklük ve aynı teknik özelliklere sahip bir başka uçak gemisinin işte söküm çalışmalarından söz ediyor. O da yine Ali bu arada getirilmeye çalışılmış. 2003 yılında Greenpeace o dönem kampanya yapmış, engellemiş Türkiye'ye gelmesi. Daha sonra Hindistan'a göndermişler. Oradan da kampanya olmuş, engellenmiş. En son İngiltere'de sökülmüş. Onun içerisinden 760 ton ...asbest çıkmış mesela. Yani aynı tarz gemi için... ...bakan şu anda 900, 9, sadece 9 ton... ...asbest var diyor ama... <gülüyor> ...ikizi Ayşe, deniyor onu, o gemi. Evet çok doğru bu ama... Yani ...ayrıca da asbest... ...zaten... Sadece asbest değil, işte Bülent Çık'ın gayet ayrıntılı olarak belirttiği gibi neredeyse yok yok. Yani karsinojen ve diğer etkileri, çevre bozucu, sağlık bozucu etkileri olan sayısız madenlerden bahsediliyor. Bir uçak gemisinde tabii sadece asbestten bahsetmek söz konusu değil. Asbest daha çok yangın olmasın diye herhalde eklenen bir madde. Artık binalarda da yasaklandı. Halbuki hala demek ki bu gemilerde kullanılıyor. Bu binalarda Türkiye'de yasaklanan bir maddenin sökümde hala tesislerinde sökülmesi gemiyle Türkiye'ye getirilmesi getirilmesi çok ürpertici yani. Kapsamlı Türk, bir tartışma yapılmıyor. Türk Torakstane'yi de e, asbest insan sağlığı üzerine dair bir e, Çalışma yapmış geçtiğimiz e, yıllarda. Orada şununun altını çiziyor. E, Asbeste bağlı hastalıklar olarak. Akciğer zarında sıvı birikmesi, akciğeri saran zarın kalınlaşması, kireçlenmesi, akciğer dokusu içerisinde at, asbest liflerinin birikmesi e, böyle devam ediyor ve e, <gülüyor> en büyük zararı E, kanser. Yani akciğer kanseri. Bir de ilginç bir bilgi vermişler. Normal e, akciğer kanseri için 5 kat risk oluşturuyorken asbest bu sigarayla e, birleştiğinde 90 kata falan çıkıyor. Hı. Asbestin etkisi. Evet. Yani bu arada... Ee, dün Ali Bilge e, ile konuşurken de ekonomi politik programında buna e, e, eski tarihçesine de e, Tarihçe dediğim yani 15-20 yıl öncesi e, vaziyetleri ya da 30 yıl öncesine e, bir Bunu dinleyen dinleyicilerimizden Ali Ekrem Canbaz da bir not gönderdi yani asbest konusunu dinleyince geçmişi hatırladım diyor. Sanırım ilk kez Özal döneminde Cumhurbaşkanı Başbakanı hmm. Özal döneminde armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun SS United States gemisini söküm için Tuzla'ya getirmesiyle gündeme gelmişti. O dönemde işte sizin de biraz önce sözünü ettiğiniz Greenpeace'in eylemleriyle gemi yedeklenerek gönderilmişti. Nereye? Ukrayna'ya gönderilmişti. Özal'da televizyonlarda şehir içme suyu şebekelerindeki boruların asbest kaplı olduğunu söyleyip tepkilere anlam veremediğini söylemişti. Halbuki diyor dinleyicimiz Cambaz, hmm. e, asbest sindirim sistemi e, kanseri de yapabilir ama daha nadirdir esas Solunum sistemi senin de dediğin gibi yücel kanseri yaptığı için etraftaki yaşayan insanlar da risk altındadır. Özellikle alada hakim rüzgar kuzeyden güneye doğrudur ve Alaa'nın güneyinde kalan yerleşim yerleri de risk altındadır diyor. Birtakım Alaa'da yapılan bazı... Eylemlere de bizzat katılmış olan birisi olarak hatırlıyorum bu durumu. Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri 1980 sonrası gemi sökümünü işte Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Türkiye'ye kaydırmıştır. Zira gerekli sağlık koşulları sağlandığında söküm pahalıya mal olmaktır. Asıl sorun o tabii yani. Evet. Bu cıza getirmek için bu ilk olaydan sonra çok sayıda gemi gizlice söküm için Türkiye'ye gelmiştir diyor dinleyicimiz ve destekçimiz. Diğer bir konu ise, biraz önce ona değinemedik ama yani çok önemli o da. Ala bölgesinde bir de büyük yaplı petrokimya tesisleri var. Özellikle benzen ve türevleri çok daha kanserojen. Bu yüzden de örneğin. Hazar havzasında her evde neredeyse bir bazen iki kanser hastası vardır diyor. Bir de tabii diğer son bir konuda e, zehir içeren bariler vesaire. Bunların dışında radyasyonla çalışan tıbbi cihaz hurdaları da Türkiye'de sökülüyor. İşte böyle Ali Ekrem Canbaz'dan da bu ilave bilgiler geldi. Durum bir hayli. Bakanın e, düzeltmelerine ve Küçü, küçültmesine rağmen oldukça vahim görünüyor. Gerek e, Bülent Çık'ın yazısından gerekse dinleyicilerimizden gelen tepkilerden böyle değerlendirebiliriz. Bir başka konuda Tekirdağ'dan te, 70 dönüm ayçiçeği tarlasında şehir tırtılı istilasından bahsediliyor. Buna ne e, diyoruz? Yani drone'la e, ilaçlama yapılıyor deniyor ama ben bu ilaçlama teriminin de Türkiye'de dünyadaki çok ender dillerden biri olduğunu yani zehire panzehir dendiğini yani cehir, çeyir tırtılı hasta mıymış niye ilaç veriliyor diye soracağı geliyor insanın yani <gülüyor> evet. bu şey fotoğraflardan inanılmaz gözüküyor tabi her taraf tırtı evet az video görüntüleri var gerçekten e, uzmanlar bunu e, ilk e, bağladıkları neden bunu ilk bağladıkları neden ki geçmişteki defa daha yaşanmış Türkiye'de aynı bölgede birisi 1900 70'li yıllarda diğeri ise daha yakın bir zaman 2012 yılında e, benzer e, vakalar yaşanmış ama uzmanlar hiçbir zaman bu denli yoğun ve istila e, ...boyutunda bir e, örnek yaşanmadığını söylüyor. Yani ne 1975'teki örnekte ne de 2012'deki örnekte... ...bu kadar ağır bir e, tablo ortada yok. E, bunun bu kadar ağır olmasının nedeni de... ...iklimdeki değişen şartlara ve koşullara bağlıyorlar. E, uzmanların ilk görüşü bu. Bunu söyleyen de... E, Nam Tekirdağ Nam Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özgür Sağlam. Ee, dolayısıyla bir e, işin bu boyuta varması'nın iklimdeki değişen koşullar e, ve bu koşulların kelebek larvalarının e, yumurtadan çıkma oranını arttırmasıyla bağlantılı şeklinde bir açıklaması var. Eee Sizin de dediğiniz gibi yani drone'dan ilaçlama gibi bir takım daha doğrusu zehirleme gibi bir takım hikayeler konuşuluyor. Ama bir üst tabloya çıkıp baktığımızda bu örneklerin Türkiye'de son yıllarda çok sık yaşanmaya başladığını görüyoruz. Yani tam olarak tırtıl özelinde olmasa da işte ne bileyim, geçtiğimiz yıl mesela İzmir tarafında çekirge sürüleri gene aynı... ...etkiyi yarattığı belli bir bölgede... Ee, ...Karadeniz'de... Işte ...Japonika denen bir... E, ...böcek var... ...yine e, bitkilere ve... işte ...meyveye, sebzeye konuyor... ...onların öz suyunu emerek... E, ...kurutuyor... ...dolayısıyla bu örnekler... E, İstanbul'da hani, da bazı ağaç türlerini... ...yok eden bir böcek çok, istilası var... ...çok, çok var, İstanbul'da evet. da çok var... E, ...işte şey... E, Akça ağaçları kestiler evet. yüzlerce e, hatta sayısı bini geçti galiba birkaç bini geçti. ve Palmiye böceği geldi onlarda o nedenle İstanbul'daki birçok e, yerde palmiyeler e, kurudu. Onun dışında patlamış mısıra benzeyen o yüzden de patlamış mısır böceği yanılan bir böcek var yine. İstanbul'da da görünüyor. Bu İstanbul'da görünüyor dediğim şeyler aslında Karadeniz'in büyük bir bölümünde. Türkiye'nin de e, farklı bölgelerinde görülen şeylerden bahsediyoruz. Yani her sene artık e, böyle sürprizlere açık olmamız gerekiyor. Evet yalnız artan sayıda. E, şimdi bir başka yorumda şu evet. yalnız. Ben demin 70 dönümdeydim galiba yanlış o 70 bin. Dönümden bahsediliyor. Yani bizzat bakan yardımcısı Tarım ve Okan, Orman Bakan Yardımcısı Nihat Bak değil doğrulamamış bunu yani tırtıl istilası öyle çok ürkütücü değil demiş ya yani ilaçlama gayet iyi gidiyor demiş Anadolu Ajansı'nın aktardığı bir haber bu. Bu bakanların anladığım kadarıyla hepsinin açıklaması bu şekilde oluyor. Evet, 900 evet. ton değil 9 ton asbest işte tırtıllar o kadar önemli değil salgın geçti vesaire. Evet, bakanlar... Yani zaten büyük kısmı ilaçlandı diyor yeni bir yayılma olup da takip ediyoruz çiftçilerimizle birlikte mücadelesini yapıyoruz gayret içerisindeler onlara da teşekkür ediyorum öyle çok ürkütücü bir tablo yok demiş yani Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekar alanda mukayese ettiğiniz zaman hepsi zarar bile görse ki öyle değil demiş bakan yardımcısı Nihat Park değil ilaçlama başarılı oluyor sonuç alınıyor etkilenme farklı derecelerde yani yüzde dört mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok demişse de gerek şeyde çiftçilerden çeşitli çiftçilerden gelen şey mesela çiftçi Sinan Argun tamamen çok zor durumda olduklarını söylemişler. Tarlaya traktörle de giremiyoruz demişler. Haç çiçeği şey, yüksek boyda olduğu için. Ve 250 dönüm Ayçiçeği arazisinin yaklaşık 100 dönümünde tırtıl istilası var demiş mesela tek biri. Çok zor bir süreç yaşıyoruz demiş. Yani öyle çok ürkütücü bir tablo yok değil demesinin bizzat çiftçi bakının doğrulamamış diyelim en azından. Ayrıca İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de Bakan yardımcısı endişe etmese de özellikle Çatalca ilçesinin bazı mahallelerinde yoğun olmak üzere yoğun kelebek çıkışının ardından çayır tırtılı istilası ve zararı yaşandığının tespit edildiği bilgisini de paylaşmış. Ayrıca Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dört ilçede çayır tırtılı tespit edildi ve bak Çok endişe verici durumlardan bahsediyorlar. Yani hem İstanbul'da hem Çanakkale'de. Ama bakan mesele yok dediğine göre sorun da yok. Bir şeyin daha altını çizmekte fayda var Ömer abi. Yine e, konuyla ilgili açıklamayı yapan doçent doktor Özgür Sağlam şuna da dikkat çekmiş tamam biz bunları ilaçlıyoruz bu ilacın işte kalıntı süresi 7-14 gün arası da değişiyor insan sağlığına bir zarar yok gibi bir açıklama var ama peki arılar ne olacak yani çünkü bölge ciddi bir arıcılık yapılan bölge ayçiçek balı önemli üretilen bal türlerinden bir tanesi ve bölge dronlarla ilaçlandığı için Bu ilaçlar şu anda ıı, arılara da zarar veriyor. Yani bu işin faturası daha şimdiden çok ağır. Evet bir ilaç demememizde fayda var yani. Evet zehir zehirleniyor yani. Evet. Ee, dolayısıyla e, şey e, sadece ayçiçeğine bakıp zarar yok demek doğa açısından hiç geçerli bir durum değil. Evet, ve iklim değişikliğinin büyük belirgin etkisi olduğunu da her geçen gün daha fazla görmek mümkün diyelim. Bir de demin Özdeş'in de aramızda konuşurken bahsettiği Konya'da bir toplu martı ölümü var. Nedir o? E, bu Kulu ilçesinde Konya'nın Düden Gölü'nde e, gerçekleşmiş 500'ün üzerinde martı ölüsü e, bulunmuş. Karabaş ve İnce Gagalı cins oldukları belirtiliyor bu Martıların e, henüz nedeni bulunamamış e, ama uzmanlar bir kuş gribi olmasından şüphe ediyorlar. Çünkü aslında dünyanın farklı ülkelerinde e, yayılıyor. Özellikle İsrail civarında da e, görülmüş daha önce geçtiğimiz haftalarda bu kuş gribi. Bunun acaba Türkiye'ye doğru mu geldiği e, konusunda araştırılma yapılması gerekiyor diyorlar. Evet. Yani beş yüz başka diğer kuş türlerinde de görülmemiş. Evet. Çok ciddi bir şey, durum olduğu ortaya çıkıyor herhalde. Ee, hayvanlar alemine de buradan açık gazetede geçerdik ama şimdi yani hem Japonya'da çok sayıda deniz kaplumbağasının boyunlarından bıçaklanmış halde, evet. katledilmiş halde, ölü bulunduğu gibi dehşet verici bir haber var. Bir de sempatik görünse bile o da çok ürkütücü. Çin'de gene filler gene habitatlarını yaşayamaz buldukları için 17 ay ülkeyi baştan başa kaz etmişlerdi Çin'de. Evet, geçen İstanbul. yıl. Şimdi Doğru. gene bir yamaçta dolaşırken görülmüşler. Evet, adalet yürüyüşü diyorlardı şeylerin <gülüyor> evet. fillerin. İyi, tekrar başlamışlar. Evet, durum böyle. Bir de e, Şırnak Baros'u da kesilmiş ağaç taşıyan kamyon konvoyunun fotoğraflarını, görüntülerini paylaşmış. Ve Şırnak'taki orman tahribatı ve ağaç katliamı devam etmektedir deyip a, acil duyarlılık çağrısında bulunmuş. Bunları takip etmeye devam edeceğiz herhalde. Galiba süreyi de bitirdik. Ee, evet, bu haftanın da sonuna geldik galiba. hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın görüşmek üzere